Merhaba sevgili dinleyiciler, Pilli Radyo'ya hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Umarım herkes çok iyidir. Eminim hepiniz bugünkü konumuzu merak ediyorsunuz. Sizi fazla bekletmeyeyim. Acaba pek çoğumuzun tanıdığı ve sevdiği ünlüler, ünlü olmadan önce ne iş yapıyordu? Yeşilçam'ın yakışıklı aktörlerinden Tarık Akan'ın, oyuncu olmadan önce can kurtaran olduğunu biliyor muydunuz? Gülüşü ve özel bir kadın filmiyle ünlenen Julia Roberts'ı hepimiz tanıyoruz. Julia Roberts, biz onu tanımadan önce dondurma satıcısıymış. Minik serçemiz Sezen Aksu santral görevlisi, Tarkan ise ünlü olmadan önce tezgahtarmış. Mickey Mouse'un babası Walt Disney, Mickey doğmadan önce ambulans şoförüymüş. Ünlü Hollywood oyuncusu Nicholas Cage ise sinemada patlamış mısır satıyormuş. Albümleri milyonlar satan İbrahim Tatlıses şarkıcı olmadan önce inşaat işçisiymiş. Ebru Gündeş ise konfeksiyon işçisiymiş. Belki de Ebru Gündeş'in yaptığı bir tişörtü giydiniz kim bilir. Daha bitmedi. Jim Carrey ünlü olmadan önce apartman görevlisiymiş. Ve dünya starı Madonna ise şarkıcı olmadan önce kasiyermiş. Belki birkaç sene sonra benim için ünlü olmadan önce radyocuymuş dersiniz kim bilir.